Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu! Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de, senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim. Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın. Ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, Seçilmişlerin en şereflisine yani kainatın efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu. Ey yolcu bu diyardan, Göçme vaktidir şimdi. Ey yolcu bu yarım. Göçme vaktidir şimdi. Eğer razın çoksa, eğer razın çoksa, ne mutlu sana. Ne mutlu sana Ne mutlu sana Ey yolcu Ne mutlu sana Eğer azın yoksa Eğer azın yoksa Eyvahlar sana vahlar sana, eyvahlar sana, ey yolcu, yazıklar sana. Ey yolcu, hatırlar mısın, kainatın birici bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de kulun, kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu! Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu, nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur, çünkü dünya işlerine dalıp, aralarında kaybolan dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun bey yolcu. Varsın yaramızı kanatsın nasihatler. Varsın acılarımızı derinleştirsin. Derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin bey yolcu. Doymayan nefsin kamçılanan şehvetin Esir alınan benliğin çığlıkları, işitilsin, işitilsin. Olsun bey yolcu, Bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, Kimlerin sözünü baş etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün de mi kaçıyor bey yolcu? Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz bey yolcu? Varsın, varsın yüce Rasulün nasihatleri, Sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana. Ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti. Ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak. Bir bak ey yolcu. Ey yolcu. Eşi ve benzeri olmayan... Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip salih amel işleyenlere konak olarak firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, Kainatın sahibi ve sahibimiz emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa, yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da, yaşadıklarımızı, yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? ''Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdumduymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?'' ''Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle, Allah aşkına söyle.'' Eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ey yolcu bu diyardan, göçme vaktidir şimdi. Ey yolcu bu diyardan, göçme vaktidir şimdi. Eğer azın çoksa, eğer azın çoksa, ne mutlu sana, ne mutlu sana, ne mutlu sana. Yoksa, eğer razın yoksa, ey vahlar sana, ey sana, ey vahlar sana.